Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de O'nun söylediklerine göre. Senin bana yardım edeceğini umuyordum. Üzgünüm. Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verirse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım? Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Senin de atalarının dilini terk ettiğini söyler oldular. Neden böyle bir şey yapayım? Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun, asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor. Laf çıkarmasınlar. yok öyle bir şey. Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü. Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapar. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir rahatlardı. Bundan başka bir çare bulamadım. Ne olacak şimdi peki? 137. Bölüm Peygamberimiz ashabına sefer için hazırlanmalarını emretti. Yakın arkadaşlarından bazıları hariç nereye gidileceğini bilen yoktu. Hazreti Ömer, Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri emrindeki askerlerle tutuyor, Mekke'ye kuş uçurtmuyordu. Peygamberimiz çöl halkına ve Medine çevresindeki Müslümanlara davetçiler göndererek, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Ramazan'da Medine'de hazır olsun diye haber yolladı. Eslemler, Cüheyneler ve diğer Arap kabileleri kısa sürede Medine'ye geldi. İslam ordusu yaklaşık 10 bin kişiydi. Peygamberimiz yerine Abdullah İbni Ümmü Mektumu vekil bıraktı. İkindi namazından sonra yola çıkıldı. Zübeyir bin Avvam 200 kişilik bir süvari birliğiyle öncü kuvvet olarak gönderilmişti. Ramazan ayıydı ve ashab-ı kiram oruçluydu. Peygamberimizin emridir Orucunu tutmak isteyen tutsun Orucunu açmak isteyen açsın Ordu bir müddet ilerledikten sonra konakladı Hava çok sıcaktı Peygamberimiz orucun da tesiriyle çok susamıştı Susuzluğunu gidermek için başına su döktü ve yüzünü yıkadı Ya Resulallah Oruç halka ağır gelmeye başladı Sizin ne yapacağınıza bakıyorlar Siz orucunuzu açarsanız onlar da açacaklar bunun üzerine Peygamberimiz bir bardak suyla orucunu açtı, Müslümanlara da açmalarını emretti. Sonra, ''Sizler düşmanınızla karşılaşacaksınız, oruç tutmamanız, zinde olmanızı sağlar.'' dedi. Ordunun içinde herkes merak içindeydi. Nereye gidileceği bir sır olarak saklanıyordu. Aralarındaki münafıklardan bazıları Peygamberimizden bilgi koparmaya çalışıyordu. Ey Allah'ın Rasulu, Senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var ne de bayraklar. Yoksa Umre'ye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Peygamberimiz Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi. Ama adam pes etmiyordu. Konuşabildiği herkesten bilgi toplamaya çalışıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in yanına sokuldu. Ebu Bekir, sen peygamberimizin yakın arkadaşısın. Nereye gidiyorsun? Söyler misin bana? Allah nereye dilemiş ve peygamberimize nereye gitmeyi emretmişse oraya. Hadi ama sen mutlaka biliyorsundur. Kiminle savaşacağımızı bilirsek ona göre hazırlanırız. Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi Sen de mi öğrenemedin Ka'l? Evet aynen anlattığım gibi Neyse bir bildiği vardır elbet Ordu emin adımlarla Mekke'ye doğru ilerliyordu Yol üstünde yeni yavrulamış bir köpek ashabın dikkatini çekti Yeni yavrulamış bizim sesimizden ürktü sanırım Evet baksana yavruları yanımda. Peygamberimize haber verelim de orada onlara bir zarar vermesin. Peygamberimiz köpeğin korkusundan haberdar olunca onun başına bir nöbetçi görevlendirdi. Böylece hayvan da yavruları da zarar görmedi. İslam ordusu Mekke'ye 20 kilometre uzaklıktaki Merruz Zahran denilen yere varıncaya kadar Kureyş müşriklerinin olan bitenden haberi olmadı. Hava karardığında peygamberimiz her askerin birer ateş yakmasını emretti. Ateşlerin arasında belli bir mesafe olsun ki uzaktan kalabalık görünelim. Şunun ucundan tutsana. Ver. Meşaleyi gezdirsek daha kolay olacak. Hadi biraz hızlanın. Hava kararınca göz gözü görmez olacak. Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar. Bu da nedir? Hacılar olabilir mi? Belki dinlenmek için kap kurmuşlardır. Bu kadar çok hacı olur mu? Baksana binlerce ateş var. Huzağlılar olmasın. Belki de intikam almak için gelmişlerdir. Olabilir ama onlar da bu kadar kalabalık değillerdir. Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize. Ebu Süfyan sen ne diyorsun bu işe? Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertli olduğu kesin. Gidip kimler olduklarına bakacağım. Bu kadar kalabalık bir ordunun mutlaka nöbetçileri vardır. Yakalanırsın. Yanına birilerini al. Korkunun ne faydası yok. Kim olduklarını öğrenmezsek sabah kılıçlarını ensemizde hissedeceğiz. Ben gidiyorum. Ebu Süfyan kısa bir süre sonra yakalandı. Bırakın beni. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Resulullah senin buralarda olabileceğini söylerken ne kadar haklıymış. Bağlayın şunu Demek Muhammed'in adamlarısınız Bu ateşleri yakan siz miydiniz Bırakın beni Beni insaflı birinin eline teslim edin Arkadaşlarınızdan herhangi birinin eline düşersem Hiç tereddüt etmeden beni öldürürler Beni Abbas'a götürün O halimden anlar Hem de peygamberinizin amcasıdır o bu esnada yükselen çığlıkları duyanlar olay mahallinde toplanmaya başlamıştı. Hazreti Abbas da bunların arasındaydı. Neler oluyor? Ebu Süfyan yakalanmış. Ne? Ebu Süfyan mı? <gülüyor> Şükürler olsun. En büyük düşmanımız. Yakalanmış. Evet, yakalanmış. Abbas. Abbas, bana yardım et. <gülüyor> ne oluyor burada? Ebu Süfyan'a ele geçirdik. O da senin ismini sahipliyordu. Ebu Süfyan. Sen misin? Evet. Benim kurban olayım kurtar beni bunların elinden. Yoksa canı bakacaklar. Sakin olun. Sakin olun. Ebu Sufyan benim himayemdedir. Onu Resulullah'a yaptıklarından sonra nasıl himayene alırız? Öldürelim gitsin. Bunun iflah olacağı yok. Bırakırsak başımıza iş açar. Ben Abbas bin Abdülmuttalib. Ebu Sufyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur. Sağ ol Abbas. Gel. Atımın terkisine bin Yanımda olursan kimse sana dokunmaz Ordunun durumu nedir? On bin kişiden fazlalar Ve başlarında Allah'ın Resulü var Bugün Kuroeş için çetin bir gün Ebu Süfyan Hala onun peygamber olduğunu anlamadın mı? Bilemiyorum Abbas Eskisi gibi değilim ama onun peygamber olduğunu da kabul edemiyorum. Artık gerçekleri kabul etmelisin. Yarın fetih günü. Şehrin ele geçirilecek. Evet. Bu durumda ya esir olacaksın... ...ya da sürgün edileceksin. İyi düşün. Doğru karar ver. Evet. Peygamberimizi en iyi tanıyanlardan biri sensin. Evet. Muhammed'le beraber büyüdük. Onu çok seversin. Ama öyle şeyler yaşandı ki... Telafi imkanı var mı bilmiyorum. Her durum onun lehine döndü. Zafer kazandığımızı sandığımız zamanlarda bile hezimete uğradık. Şimdi sessizce geldi ve Mekke'yi kuşattı. Bundan sonra teslim olmaktan başka çaremiz yok. Onun merhametine sığınacağız. Yüreğinin derinliklerinde bir yerde onun doğru söylediğini bildiğini biliyorum. İnşallah bu senin doğru yolu bulmana vesile olur. Şimdi arkamda sesini çıkarmadan dur. Seni tanırlarsa kormam zor olur. Peki ne yapmamı tavsiye edersin? Seni peygamberimizin yanına götüreceğim. O sana eman verirse kurtulursun. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Peygamberimizin çadırına yaklaştık. Senin kim olduğunu merak edeceklerdir. Dikkatli ol sesini çıkarma. Tamam. Tam da adamına rast geldik. Ömer karşımızda. Kimdir o? Ömer, benim Abbas Peki arkandaki Ebu Süfyan Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun Ömer, sakin ol, o benim himayemde Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi Vallahi bu yaptığının uygun olup olmadığını gidip peygamberimize soracağım Peki gel beraber soralım Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. Müsaade et boynunu vurayım. Ey Allah'ın Resulü! Ben onu himayeme aldım. Ya Resulallah! Bu adamı ele geçirmişken öldürmeliyiz. Bir daha bize zarar vermemeli. Müsaade et boynunu vurayım. Yeter Ömer! Dediklerimi duymadın mı? Onu himayeme aldım dedim. Eğer Ebu Süfyan senin kabilenden olsaydı böyle söylemezdim. Benim kabilemden olsaydı onu koruyacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun Abbas. Bu adam benim düşmanım değildir. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiştir. Onun boynunu vurmayı da kendim için istemiyorum. Seninle farklı kabilelerdeniz Abbas. Ama biliyor musun? Babam hatta sağ olup İslamiyet'i seçseydi, senin Müslüman olduğun gün sevindiğim kadar sevinmezdim. Çünkü biliyorum ki Allah'ın Resulü de babam hatta Müslüman olsaydı Senin Müslüman olduğuna sevindiği kadar sevinmezdi Kusura bakma ben öyle alevlendiğini görünce Neyse neyse şimdi Peygamber Efendimiz'e tekrar sor Ey Allah'ın Resulü ne emredersin? Ebu Süfyan yanına gelebilir mi? Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti. Muhammed bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hz. Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.